Kardeşlerim bugün fıtri hasletlerden yardımlaşma duygusu üzerinde durmaya çalışacağım. Eğer zaman kalırsa, eğer uzatmazsak tembellik üzerinde de durmayı düşünüyorum. Ama bir dahaki derste de durabiliriz. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Ee, kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, Adem oğlunu veut daha da geniş alalım yaratılmış her şeyi hep kendisine muhtaç olarak yaratmıştır yani ne yaratılmışsa o muhakkak yaratıcıya nedir muhtaçtır ve yaratılan her şey muhakkak kendi aralarında da birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır ki bu da toplumda kaynaşmayı birçok duyguları gündeme getirebilmek için ve bu da öyle bir haldir ki yardımlaşma dediğimiz bu huy, bu haslet İslam'da tamamen zirveye gelmiş huylardan bir tanesidir. Yani İslamiyet aynı zamanda yardımlaşma dinidir de desek herhalde bu söz çok abes olmaz. Kardeşlerim İslam'dan önce ve daha sonra ne kadar dini akım veya fikir, düşünce, sistem varsa Onların hepsini inceleyin, bu konuya İslam'ın verdiği değeri vermediğini görürsünüz. Ve ne kadar da önem verseler dahi İslam'ın koymuş olduğu hükümlerin yanında hepsinin sönük olduğunu görürsünüz. Hiçbir şekilde uygulanışta, davranışta bu kadar geniş boyutlara ne yapmamıştır? Varamamışlardı. Mesela yaşamış olduğumuz şu topluma bakın Vakıflar vardır aşevleri vardır Kızılay'ı vardır Çocuk esirme, esirgeme gurumları vardır Ama bakın oradaki israf Bazen haddi aşma Hatta kul hakkına girme Hep had safadadır, değil mi? Birçok sesleri duyarsınız Ama İslam'da birisi birine yemek yedirdiğinde Bir yetime bir öksize baktığında bir zekat verdiğinde, bir sadaka verdiğinde intizam yok mudur? Hiç buralardan ya şu şu rüşveti yedi, şu, şu şöyle oldu, şu şuna zulmetti diye bir söz duyabilir misiniz? Mümkün değil. Allah Subhanahu ve Teala Zuhruf Suresi'nin 32. ayetinde "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyor?" Dünya hayatında insanların geçimlerini aralarında dağıtan biziz birini diğerine iş gördürmesi için kimin kiminden zengin kıldık. Rab'bunun rahmeti onların topladıkları yığınlardan hayırlıdır diyerek insanları her zaman Allah azze ve celle ne yapmıştır? Hayra teşvik etmiştir. Kardeşlerim, vahiden öğrendiğimiz bu gerçeği her birimiz günlük hayatımızda safa safa ne yapıyoruz? Görmekteyiz. İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzende değildir. Kimisi zayıf, kimi güçlü, kimi fakir, kimi zengin. Erkeği, kadını ile insan toplulukları hem bir tezat hem de bir ahenk meydana getirirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturur ki buna biz ne diyoruz? Hayat diyoruz. Yaradılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar hep birbirine ne yapar? İhtiyaç duyma zorunluluğundadır. Ve pek çok değişik konuda zengin fakire güçlü, zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin benim kimseye ihtiyacım yok diyemez hiçbir fakir ben kimseye ihtiyaç duyamam diyemez hiçbir alim benim kimseye ihtiyacım yok ben her şeyi biliyorum diyemez zengin işini gördürecek işçiye ihtiyacı olduğu gibi fakirin de ihtiyacını giderecek paraya ihtiyacı vardır alimin de ilmini anlatacak adama ihtiyacı vardır herkes birbirine nedir Muhtaçtır, ihtiyaç içinde ve birbiriyle ahenk ne yapar? Teşkil eder. Kimi çok akıllıdır, kiminin anlayışı kıttır, çok geç anlar. Ama neticede ne yapar? Anlar. Yani ne tarafa bakarsak bakalım, bütün sosyal ilişkilerde hep bu durumlarla karşılaşırız. Yani insan ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine, ilmine nedir? Muhtaçtır. Onun için halk arasında bakın şöyle bir şiir gelir. Zen merde civan pire keman tire muhtaç. Ebnai beşer hasıh birbirine muhtaç. Yani kadın erkeğe, genç ihtiyara yay oka muhtaç. Yani insanlar birbirine muhtaç denilmiştir. Kardeşlerim insanların böyle birbirine muhtaç olmaları Karşılıklı olarak yardımlaşma zorunluluğunu da ne yapmıştır? Gündeme getirmiştir. Ve yardımlaşma toplumun, toplumdaki yaşamanın doğal bir sonucudur. Yardımlaşmadan hayatın çekilmesi mümkün değildir. Hem başkalarıyla yaşayacaksın, hem de ihtiyaç duymadan yaşayacaksın. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Bunun için dinimiz yardımlaşmayı bütün, maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla almış dini ve ahlakı bir görev olarak ortaya koymuştur birçok ayette birçok hadiste Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiş maddi manevi bunun önemi fazilete hep dile getirilmiş kardeşlerim bakın Allah Azze ve Celle Maide suresinin ikinci ayetinde iyilikten ve kötülükten sakınmakta birbirinizden yardımlaşın. Günah ve kötülükte sakın yardımlaşmayın diyor. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzden davranmaya kadar her şey iyilik kapsamında alınmış ve bu sınırları düşünürsek kardeşlerim, İslam'ın iyilikte yardımlaşmakta sınır tanımadığını görürsünüz. Biraz sonra Rivayetleri zikredeceğim. Senin din kardeşine gösterdiğin güler yüz dahi neden sayılmış? ibadetten, sadakadan, kulluktan, yardımlaşmadan sağlanmış. Yani bir tatlı söz, bir güler yüz iyilik yardımlaşma yönünde. Bunun zıttı nedir? Bir surat asma, bir kötü davranma. Bu da yardımlaşma iyilik değil, kötülüktendir. Kardeşlerim yardım anlayışının özünde yatan fedakarlıktır. Neyden fedakarlıktır? Maldan sevgiye kadar bir şeyin bir başkasına burada verilmesi söz konusudur. Bu verme işi bazen zekatta, bazen fitrede, dinin istediği şeylerde olduğu gibi çoğu zamanda tamamen insanın isteğine bağlı olan şeylerdir. Yani zekat belli bir miktarda alınan Maldan, sadakada hiçbir sınır yok. Dileyen dilediği kadar ne yapar? Verir. Müslümanlar arasında en geniş manada bu yönlü ne yapar? Yardımlaşma söz konusudur. Ve bunda da fedakarlık gündeme gelir ki bu da insanın imanıyla alakalı bir şeydir. Maddi yardımın dışında bir de Müslümanların söz ve davranışlarıyla birbirine iyilikleri vardır ki bu da onlara aralarında sevgiyi, ülfeti, bağlılığı gündeme getirir. Bu da zaten iman eden insanların birbirine karşı görevi değil mi? Birbirine iyilikte, güler yüzde, hayırda yardımlaşma. Bakın hiçbir iyilikte bulunamayan, gücü yetmeyen bir Müslümanın eli ve diliyle başkalarına zarar vermemesi bile iyilik ve sadakadan sayılmıştır hiçbir iyiliğe gücü yetmeyen bir Müslümanın eliyle diliyle bir başkasına zarar vermemesi dahi dinimizde ne yapmıştır? İyilikten yani yardımlaşmadan sayılmıştır. Bakın kardeşlerim yardımlaşma deyince bunlar insana neler kazandırıyor? Birincisi yardım yapmakla yoksullar ne yapar? Korunmuş olur. Hatta bakın kıyamet alametlerine insana kadar üzülüyor. Kıyamet alametlerinden birisi insanlar yoksullukta, açlıkta, sefalette kıvrandığında onlara kimler yardım edecek biliyor musunuz? Ali Silati ve ne diyor biliyor musunuz? Rumlar diyor. Onlara yardım eden Rumlar olacaklar. Hangimizin olması gerekiyor? Müslümanların değil mi? Hakikaten bugün yaşamış olduğumuz ortamda Afrika dedikleri veya birçok geri kalmış, açlık, sefalet içinde olan yerlerde en çok ön plana yardımlaşmada kimler çıkıyor? Yine Rumlar değil mi? Yani Hristiyanları kastediyor Ali sallallahu aleyhi ve Demek ki Müslümanların yardımlaşma duygusu, infak duygusu tamamen körelmiş. Yardım yapmakla yoksullar korunduğu gibi onların maddi ihtiyaçlarının giderilmesi aynı zamanda sana ne yapar ne kazandırır onların fenalık yapmaları önlenir yani senin ona yardım yapman o insanın sana kötülüğüne ne yapar mani olur çünkü fakir, aç zayıf karakterli insanlar bazen o toplumda içlerindeki kötülüğün dışına çıkmasına sebep olur bazen hırsızlığa Bazen haksızlığa, gasp'a, adam öldürmeye kadar insanı ne yapar? Bu duygular itebilir. Ama yardım yaptığın zaman yardım yapanla yapılan arasında ne yapar? Bir sevgi, bir ülfet meydana gelir. Bu da yardım yapılarak topluma kazandırılan kişiler kin, haset, düşmanlık gibi kötü duyguluklar, duygulardan ne yapar? Kurtulur zenginin malında gözü olmaz çünkü onların fakirin hakkına verdiklerini dinin emirlerine uyarak en geniş ölçüde yardım ellerini çevrelerine uzattıklarını bilir bakın İslam'da reklam müessesesi yasaktır kardeşlerim haram kılınmıştır bugün ben televizyon seriden birisi değilim ama çevremde cadde kenarlarında olsun koca koca panolarda birçok eşyanın malın teşriği var televizyonda da herhalde dakikada bir reklamlar olur. Şimdi düşünün düşük bir maaş alan bir insanın sürekli böyle zamanlarını bu yönlü şeylerde kirlettiklerini düşünün. Oradakilerine özenerek ne yapacak bu adam? 500 milyon 600 milyon maaş alan birisi televizyona da sürekli bakıyorsa orada bir cep telefonu görse bir milyarlık veyahut bir araba reklam veyahut bir başka şeyleri görse ne yapacak bu arkadaşlar ha? özenti başlayacak mı başlayacak maaş yetmeyecek ne yapacak çalma çırpma her türlü şey ne olacak caiz olacak bakın 3 gün önce 30 kontürüm gitti nasıl gitti biliyor musunuz bir mesaj geldi 0 312 bilmem ne numaralı telefon sizinle tetenet diye göndermiş adamların hilelerine bakın ya yani aklınıza gelmez. Bu numara sizinse bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin değilse şu numaraya yanlış yazın, gönderin. Yanlış yazdım, gönderdim. 30 gönderdirdi gitti. Altında tetenet. Düşünebiliyor musunuz adam? Benden 30 kontür, senden 30 kontür, öbüründen 30 kontür. Bu hırsızlıkla ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Yani adam sırf kendine. A bir şey gelsin diye kimlere zarar verdiğinin dahi nedir farkında değil i̇şte aç açgözlülük İslam'ın gitmesi İslami düşüncelerin yok olması insanların başkalarının elindekilerine göz koyma ve onu bir bak görmeye kadar gider bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alan el veren elden aşağıdadır diyor bir gün sahabenin birisi geliyor açlık ve yokluk içinde olduğunu söylüyor bir şeyler istiyor aleyhissalatü vesselam kendisine birkaç dirhem vererek git pazardan bir balta satın al diyor kendi eliyle de ormandan bir sap kesiyor adam baltayı alıp gelince sapı takıyor ve kendisine bir ip veriyor git ormandan odun kes sat pazarda ve daha sonra diyor aleyküm selamlarım daha sonra da iki hafta sonra da bana gel diyor Adam odun kesiyor, pazarda satıyor. İki hafta sonra üç dirhem sadaka veriyor kardeşlerim. Ey Allah'ın Resulü bunu Allah ve Resul için dağıt diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden aşağıdadır diyor. Demek ki Müslümanlara yardım edilen değil, yardım eden kişi üstün olması bildirildiğine göre Müslümanlar her zaman fazilet sahibi olmaya gayret ederler. Veren olmaya gayret eder, alan olmaya hiç şey yapmazlar. Sıkıntı ve darlık zamanlarında Müslüman kardeşlerinden yardım, anlayış ve sevgi görenler sıkıntılarını atlatınca ne yaparlar? Çalışıp kazanmaya alan değil, veren kişiler olmaya bakarlar. Ve böylece toplumda her zaman fazilet yarışı gündeme gelir kardeşlerim. Zekat, sadaka ve diğer maddi yardımlar aynı zamanda da Müslümanların güçlü olmalarında birlik ve beraberlik içinde bulunmalarında da nedir? En büyük etkidir. Mesela düşünün İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayeti hatırlayacak olursanız muhacirler, hicret edenler, Medine'ye vardığında Ensar kardeşleri nasıl karşıladılar? İşte malım yarısı senin. İşte eşlerim hangisini boşarsam yani beğenirsen boşayım iddetinden sonra senin sözünü söylemişler mi? Bu onların arasında nasıl ülfet doğurmuş? Bir duvarın elemanları gibi olmalarına sebep olmuş. Bakın yardımın kardeşlikte ülfette bu kadar önemi var. Ama şöyle düşünün kardeşin aç sense yediğini yenirerek aynı safta namaz kılıyorsun. Veyahut aynı ortamda sohbet dinliyorsun kardeşinin sana iyi davranmasını sevgiyle bakmasını sana ülfet duymasını bekleyemezsin en ufak bir harekette seni çizar kıracak harekette bulunduğunu görürsün bunlara kardeşlerim çok çok dikkat etmek gerekir bir aç ile bir tokun aynı safta birbirlerine sevgi ve kardeşlikle bu duygularla yan yana aynı safta durduklarını hiç kimse düşünemez. İşte yardımlaşma İslam'daki birbirine infak müessesesi zenginlerle fakirler arasında uçurumu ne yapar? Verdiği yardımla kapatır sevgi bağının oluşmasına sebep olur. Allah bunu hatırlayanlardan eylesin. Yine bakın kardeşlerim yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumda dostluk duyguları çok güçlüdür. Ve bizim için bu konuda en güzel örnek asrı saadettir. Aleyhissalatü vesselam bir gün namazdayken evdeki üç altın aklına gelmiş mi? Hemen namazdan sonra bunları infak etme yoluna gitmiş mi? Sonra rahatlıyor bakın. Aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'nın kolunda iki tane bilezik görüyor. Ben senin kolunda diyor ateşten halka görüyorum. Diyor. Babacım ne yapayım? götür bunu Medine'nin çarşısında, bozdur, infak et. Daha sonra Fatıma'yı gördüğünde, ne yaptın kızcağızım, babacığım götürdüm, bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Diyor. Allah onların yolundan gitmeyi nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında, Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin saltanatı Allah'ın ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur diyor. Yine ayeti kerimede göklerin ve yerin mülkü bütün hazineleri Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir diyor. Yine göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bakın bu ve benzeri pek çok ayetten anlaşılacağı gibi gördüğümüz her şeyin sahibi kimmiş Allah yerde ve gökte bulunan bütün varlıkların yüce katından bir lütuf ve bağışlanma olarak insanların hizmetine verildiğidir gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah katından sizin hizmetinize onları bağışladı şüphesiz bunda düşünecek bir kavim için çok ibretler vardır burada görünen nedir varlığın gerçek sahibi Allah ama bunu kullarından dilediğine verir dilediğinden de ne yapar alır ve Resulüm şöyle de ey mülkün sahibi Allah'ım sen dilediğine mülkü verir dilediğinden de mülke alırsın dilediğini aziz eder dilediğini zill edersin hayır senin elindedir muhakkak ki sen her şeye kadirsin Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendileri ne mal ve mülk verdiği insanları başıboş bırakmamış, onlara mallarıyla ilgili birçok sorumluluklarda da ne yapmıştır? Yüklemiştir. Bakın onların mallarında dilencinin ve iffetinden dolayı durumunu açıklamayan yoksulların bir hakkı vardır demiştir Zariyat 19'da. Ve yine ayeti kerimede o kimseler ki gayba inanırlar, Namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan hem yer hem de Allah yolunda ne yapar? İnfak ederler. Böyle kimseler Rab'larının doğru yolunda olan, hidayet üzerine olan ve bunlar azaptan kurtulanlardır diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabında iman ve namazdan hemen sonra infak etmeyi emret. İnfak Allah'ın verdiği malın meşru bir şekilde elden çıkarılması başkasına verilmesi demektir. Evet kardeşlerim. Demek ki insan her yönüyle ne yapıyor? Deneniyor. Allah'ın kitabına bakın. Namazı dost doğru kılın zekatı verin. Namazı dost doğru kılın ve zekatı verin. Hep bunlardan bahsedilmiştir. Hatta muaz Yemen'e vali olarak tayin ettiğinde sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun onları Allah'ın birliğine davet edin. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namazın onlara farz olduğunu söyle. Onu da tutarlarsa zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın farz olduğunu söyle. Mazlumun da ahından sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. diyor. Yani bir yere vali gidiyor, bir davetçi gidiyor. Davetçinin bile sırasıyla Allah'ın birlenmesi, sonra namaz, akabinde nedir? O toplumun düzenini sağlayabilmek için zekat müessesesi araya giriyor kardeşler. Ve hatta ilk orucun farz olma kıssasını hatırlayacak olursanız, Şit Aleyhisselam'ın zamanında zenginler fakirleri gözetmeyince Allah azze ve celle Şit Aleyhisselam'ın zamanındaki zenginlere dört öğün yedikleri yemeğin iki öğününü yemeği ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Yani orucu emretmişti. Aç kalınca fakirlerin halini ne yaptılar? Anlattılar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kabre diyor üç şey gider biri kalır ikisi döner. Kalan ne? Ameli. Dönen ne? Malı ve ailesi. Aile malı paylaşırken oradaki de malın hesabını ne yapar? Verir. Öyleyse kardeşlerim hadis-i şerifte geldiği gibi yediğin, içtiğin, giydiğin onlar sana sıkıntı, dert diyor. Onların hesabını vereceğim. Ama yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin işte onlar seni ne yapacak? İşte onlar kurtaracak evet demek ki dünyada kalacak olan malımızın Allah'ın emrine göre kullanılması ve harcanması çok önemli bir iş çünkü bu harcama ile ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecek Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizden yarışın diyor. hayır ve iyilik mal, el ve dil ile yapılır işte yapılacak bütün bu iyiliklerin adı da sadakadır kardeşlerim ve ve vesselam her iş bir sadakadır diyor kardeşlerim namazı dosdoğru kılın zekatı verin hayır işlerinden nefisleriniz için önden ne gönderirseniz Allah katında onun sevabını bulursunuz şüphesiz bütün bu yaptıklarınızı görücü ve hesabı verici Allah'tır. Şimdi her ne kadar zekat mal ile yapılacak mecburi bir yardım şekli olsa da yapılacak yardım illa zekattan ibaret değildir. Müslümanlara ihtiyaçlarından fazla olan mallarından başkaları verme emir ve tavsiye edilmiştir. Bakın Haşır suresinin 9. ayetini hatırlayacak olursanız bir sahabe açlık içinde kıvranıyor ve Ali ve Vesselama geliyor. Bittim diyor, öldüm. Ne oldu ki diyor? Açlıktan diyor, artık tahammülüm kalmadı. Düşünün. Tokluk içinde olan açın halini anlamaz. Açlığı hisseden açlığın ne olduğunu bilir. Ali ve Vesselam çocuğu hanımlarına gönderiyor. Yani Enes'i Enes tek tek eşlerini gidiyor Hiçbirinin yanında kuru bir ekmek Danesi dahi yok Bunu kim doyurur Allah onu hayırda kılsın diyor. Bir tanesi hemen alıyor Onu evine götürüyor Hanımı Kapıda karşılıyor Ama diyor hiçbir şeyimiz yok Az bir kuru şeyimiz var o da çocukların Adam Onları diyor Tasın içine taş koy kaynat ve uyut diyor. Çocuklar annesinin ayağına sarılarak açlıktan ağlayarak uyuyor. Karanlık bastığında evlerinde ne varsa adamın önüne koyuyorlar. Kendi önüne ise sahabe neyi koyuyor? O çakıl taşlı olanı. Ve sabah mescide geldiklerinde Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kendi nefislerine kardeşlerini tercih et. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. İşte yardımlaşma dediğimizde bunların çok çok güzel anlaşılması gerekiyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi yüzlerinizi Doğu batış tarafına çevirmeniz hayır ve itaat değildir. Asıl hayır ve ibadet Allah'a, ahirete, meleklere, Allah'ın indirdiği kitaplara peygamberlere iman etmenin ibadetidir. Ve Allah sevgisi üzere yahut mala olan sevgisine rağmen malı fakir akrabaya yetime, yoksuna, yolda kalmışa, dilenene köle ve esirlere kurtuluşları için harcayana namazı gereği üzere kılıp zekati veren kimsenin hayrıdır diyor. Ve yine ayeti kerimede ey Resulüm onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki diyor, maldan vereceğiniz her şey, ana babanın, akrabanın, yoksulun, yetimin, yolcunundur. Hayır olarak ne yaparsanız, Allah bunu bilir ve mükafatını verir diyor. <gülüyor> Bir gün aleyhissalatü vesselam kadınlara nasihat ederken, kendisi cehennemi gördüğünü ve ek serisinin kadınların oluşturduğunu söyleyince yaşlı bir kadın ey Allah'ın Resulü neden biz neden erkekler değil çünkü siz diyor küfranı nimet edersiniz yani eşiniz size dokuz iyilik yapıp bir kemlik yapsa ben senden ne gördüm ki deyip dokuzunda ne yapar silersiniz ne yapalım Kadın bak akıllı bir hurma da olsa yarım bir hurma tanesiyle dahi olsa ne yapın sadaka verin. Bunu bulamazsak bari güzel söz söyleyin de ateşten kendinizi koruyun diyor. Demek ki kardeşlerim hayır yardımda bir yarım hurma dahi onu da bulamadın güzel bir söz söyleyerek ne yapıyorsun ateşten kendini koruyabiliyorsun. Allah bunlarla amel etmeyi nasip etsin bizlere. Bakın hadis-i şerifte biliyor musunuz diyor Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir çalıdan kimler cennete girdi? Adamın birisi bir kuyunun etrafına bir diken koyuyor. İnsanlardan görmeyip de kuyuya düşmesinler diye çalıya. Birisi de geliyor bu insanlara eziyet vermesin diye dikeni ne yapıyor? Alıyor kenara koyuyor. İkisini de Allah Sırf kendi rızası için bunu yaptığı için Onları ne yapıyor Cennete koyuyor İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Herhangi bir Müslümanın Diktiği ağaçtan yenen Çalınan eksilen her şey O ağacı diken için Sadakadır diyor Hatta kıyametin kopacağı Günü bilseniz yine ne yapın Bir ağaç dikin diyor Hep yardımlaşmaya Hep insanlara karşı bir şeyler yapmaya ne yapıyor? Dinimiz bizi teşvik ediyor. Kardeşlerim, ferd olarak kendimizi sosyal faaliyetlerin merkezi sayarsak, onu iç içe bazı çemberlerin çevrelediğini görürüz. Kendisine en yakın çemberi çocukları, annesi, babası oluşturur. Daha sonra yakın akraba, yakın ve uzak komşu, içinde yaşadığı toplum ve bireyler gelir. Ayet ve hadislerden insanın bu yakınlık derecesine göre başkalarına yardım elini uzatması gerektiğini görüyoruz. Bakın uzre oğullarından birisi hayır yapmak isteyen birisi Allah Resulü'nün yanına geliyor. ve Vesselam'a yardım edeceğini söyleyince bakıyor adamın bir kölesi var. Aleyhisselatü Vesselam o adamdan köleyi alıyor. Satıyor ve parasını veriyor Ve bakın ona ne diyor Bu parayı önce kendi ihtiyaçların için harca Artarsa ailen için sarf et Ailenden de bir şey Artarsa sana yakınlığı Ve hısımlığı olanlara harca Bunlardan da bir şey Artarsa yanındaki Yoksulları göstererek şöyle şöyle Sadaka yap diyor Evet bakın burada da Yapılacak yardımın sadakanın ölçülerini ne yapıyor bizlere bildiriyor bunu Müslümün kitabı zekatın 41 nolu rivayetinde bulabilirsiniz yine mesela bir gün Ebu Talha enesin Öve babası Ha dediğimiz bostanında namaz kılarken güzel bir kuş geliyor güzel güzel öterken onu izlemekten namazı ne yapıyor kaçırıyor yani namazda onunla meşgul oluyor sonra alimrandaki ayet aklına geliyor ayet neydi siz sevdiğiniz malları mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek müminlerden olamazsınız bakın teşvikleri görüyor musunuz Ebu Talha'nın bu bostandan başka malı mülkü yok kardeşler hemen Allah Resulü'na geliyor ey Allah'ın Resulü Allah'ın ve Resulü'nündür diyor ve Vesselam ne diyor? Sen onu yakın akrabalarının arasında paylaştır. O amcaoğullarımın falanın filanındır diyerek ne yapıyor? Onlara sadaka olarak bağışlıyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar sözde, davranışta bizlere hep ne yapmışlardır? Örnek olmuşlardır. Allah bizlere de feraset versin, anlayış versin, güzellik versin bugün de zengin ve fakir ölçülerini anlamak hakikaten zorlaştı kardeşler daha dün zenginliğin ölçüsü belki de bir çatıdaki bir televizyon anteniydi birinin kapısının önünde araba varsa o çok çok zengindi ama bugün herkesin evinde uydular herkesin ellerinde birer ikişer cep telefonları bırak erkeğini kadınının hatta yürüyen daha akıl bile ermeyen çocukların ellerinde telefonlar şimdi insan şaşırıyor hakikaten fakir ve fakirliğin ölçüsü ne? hakikaten şaşırıyor Allah bize anlayış versin her türlü müsriflikten bizleri Rabbim beri buyursun Allah bizlere acısın unutmayalım ki yaptığımız her türlü müsrifliğin hesabını vereceğiz evet demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, veren el her zaman yüksekte. Ve Aleyhisselatü Vesselam veren el yüksektedir. Nafakayı verdiğin kimselere en başta anneni, babanı, kız kardeşini, erkek kardeşini, sonra sana en yakın ve ondan sonra en yakın olanları gör ve gözet diyor. Nesai'nin kitab Zekat 51 Nolu Rivayet yani sadakada olsun infakta olsun her zaman yakından ne yap başlamayı ne yapıyor tavsiye ediyor sen yakını bırakıp da uzaktan başladığın zaman akrabalık bağlarında kesildiğini görürsün demek ki bir müslüman başkalarına malı ile yardım etmeyi düşünürse önce yakından başlayacak ve derece derece yardım halkasını genişletecek aleyhissalatü vesselamın bu noktada çok güzel bir sözü var kardeşlerim. Ne diyor? Gerçek zenginlik malın çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Fakat bizler öyle e, duygulara sahibiz ki, biraz önce sohbetten önce bir kardeşten de bir şey konuşmuştuk. İnsanın öyle bir gönlü vardır ki, öyle bir hırs vardır ki, Kazandıkça kazanma arzusu vardır. Bu arzuyu bastırmak hakikaten zordur. İşte insanların bu ruh halini bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve nasıl tasvir ediyor? Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa ne yapar? Üçüncüyü de ister. Dördüncüyü görse onu da ister. Ademoğlunun iç boşluğunu yani ihtirasını topraktan başka örten hiçbir şey yoktur. Diyor. Şu var ki diyor ihtirastan tevbeden eden kişinin tövbesini Allah kabul eder diyor. Müslüm'ün kitabı zekatta. Yine Allah Resulü ve Vesselam yaşlıda diyor iki haslet ölene kadar çıkmaz. Birisi birisi hep uzun yaşama Yani ölmeme Daha daha uzun ömür İkincisi de nedir Malhası, mal sevgisi Asla bu ne yapmaz Ölene kadar çıkmaz diyor Bu da Müslümün kitabı zekattan Bakın kardeşlerim Bu noktada Allah Azze ve Celle bizleri nasıl uyarıyor Şeytan sizi fakir Olacaksınız diye korkutuyor size cimrilik ve sadaka vermemeyi emreder. Allah ise lutfundan bir mağfiret ve fazla üstünlük vaat ediyor diyor. Yine ayeti kerimede Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendileri nef faydalı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettiği şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bu yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Bir Müslümanın bu naslarda belirtilen mal hırsını yenerek şeytanın aldatmasından cimrilik duygularını alt ederek Allah'ın kendisine bir ihsan ve bir lütuf bir nimet olarak verdiği maldan hayır yoluna Allah ve Resul'un emrettiği şekilde harcaması gerekir. Ki bir Müslümanın bu ayet ve hadislerin neticesinde şeytanın kendisini açlıkla, yoklukla cimrilikle korkutmasına ne yapmayacak? Aldanmayacak. Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirdiği infak, sadaka, zekat, yardımlaşma Hepsini ne yapacak Kullanacak Çünkü Allah Azze ve Celle Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe Cennete giremezsiniz Ayetini hatırlayacak Demek ki biz Mal sevgisiyle Allah rızasını kazanmak arasında Bir tercih yapmak zorundayız Bunu anladın mı? Biz mal sevgisiyle Allah rızasını kazanmak için bunun arasında bir tercih yapmak zorundayız bu nedir bir imtihan yani insan her halükarda imtihandan geçirilir mallarımızdan sevdiklerimizi sırf Allah rızasını umarak ihtiyacı olanlara verirsek bu imtihanı kazanırız bu konuda örnek isterseniz Allah Resulü size yeter onun yetiştirdiği sahabe yeter Allah onları örnek alanlardan eylesin işte demin sohbetin içinde Ebu Talha'dan örnek verdik Medine'de hah bostanından başka bir bostan yok siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe cennete giremezsiniz ayetini okuyor ve tutuyor en sevdiği malı o bostanı Allah yoluna infak ediyor bunu Müslüm'ün kitabı zekatta bulabilirsiniz burada kardeşlerim bir de şuna çok çok dikkat edin yani İslam fıkıhlarında dallarında karzı hasen veya karz diye bir bölüm vardır yani ödünç para verme maalesef bu şu an toplumda kalktı daha önceleri bu vardı değil mi benim yaşlarda olanlar bilir bugün toplumda bir anlayış var çünkü ilah toplumda para olmuş, mal olmuş, mülk olmuş, Allah gitmiş ya dolar, mark, altının getireceğini ne getirir ki ben şimdi bu adama versem ya verecek ya vermeyecek, ya getirecek ya getirmeyecek bunun hesabını yapıyorlar halbuki hakikaten iman eden birisi olsa Allah'ın kitabını okusa. İnanın, tevhitten, imandan sonra en fazla gelen meselelerden birisi alacak verecek meseleleridir. Sen eğer birine borç vermişsen onu genişlet. Ona tekrar mühlet ve, veremedi mi? Allah'ı diyor, Allah'ı şey yap. Yani Allah'tan karşılığına al, yani sanki borçlunun borcunu bütün ayet ve hadisleri okuyun. Hep kefil benim diyor ve yani karşılığını ne yap benden iste bağışla diyor hatta hadis-i şerifte kıyametten bir sahneden bahsedilirken Allah azze ve celle ilmiyle her şeyi bildiği halde bir tanesi hesaba çekildiğinde tüccarlardan kulumun bakın diyor hiç mi bir amel yok cennete gidecek hiçbir şey bulamıyorlar iyice baktıklarında bakıyorlar ki adam verdiği borcu adam ödeyemediğinde hep hizmetçilerine alırken zorluk çıkarmayın yoksa ona her zaman mühlet tanıyın genişlik tanıyın diyen bir adam başka bir iyiliği yok Allah Azze ve Celle ben yarattığım kullara ondan daha merhametliyim diyerek ona genişlik sağlıyor ve bu ameliyle cennete koyuyor kardeşler Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın İslam dini hep fedakarlığı gündeme getirmiştir. Ödünç veren kişi sanki insanlara değil Allah'a vermiş gibi İslam'da hep telakki gündeme gelmiştir. Allah bize bu ahlakı tekrar gündeme getirsin, tekrar versin. Ama şu da var, borçlu olan da borcunu ödesin diye caydırıcı çok şeyler vardır. Mesela bir ve mefta gelip de aleyhissalatü vesselamın önüne konduğunda ilk sorduğu neydi? Bunun borcu var mı? Borcu varsa Ali vesselam kılmazdı. Asabına siz kılın derdi. Hatta yine sahabelerden bir tanesi geldiğinde borçlu olduğunu söyleyince Ali Selatü vesselam kılmıyor. Ebu Musa ile Şari kalkıyor. Allah kendisinden razı olsun. Onun diyor bütün borcu benim diyor. Kıl bunun namazını ne Allah'ın resulü diyor. Tamam diyor. Öyle de fedakarlık yapan insanlar vardır. Allah onlardan razı olsun yine borçlunun bu kadar belası varsa öyleyse demek ki alacak ve verecek ilişkilerinde Müslümanın birbirlerine her zaman kolaylık sağlamaları gerekiyor yani her şeyi dünyaya endekslemeyeceksiniz kardeşler öyle kazanan insanlar vardır ki 4 kişidir baba anne 2 çocuk aldığı maaş atalım 100 milyon iki eve de 100 milyon girdiğini düşünün bir eve bir gün yetmez bir eve belki aylarca yeter ikisi de dört kişidir ama birisi müstüfdür israfçıdır gözü doymaz bereket yoktur birisi kanaat sahibidir o 100 milyondan belki infak bile eder aynen bunun misali şuna benzer bakın Ali Selam bir gün yolculuğa çıktığında bir yerde konaklıyor Çoban da Konaklayan insanları görünce ikram edeyim diye Süt sağıyor ve getiriyor ve vesselam Ashabına diyor ki Şu koyunlar mı daha çok yavrular Şu çoban köpekleri mi Sahabe diyor ki Köpekler daha çok yavrular Peki bir sene içinde Hangisi daha fazla yavrular Sahabe diyor ki köpekler çünkü hem bahar hem sonbahar kumlar bunlar ve bir batında 8-9 tane koyun senede bir sefer 2 ya da 3, 3 olsa koyun ölür, dayanamaz peki diyor hangisi kesilir yenir? sahabe koyunlar, peki hangisi çok? sahabe şaşırıyor çünkü hep yemişiz, içmişiz, tüketmişiz hiç Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür eden insanlar değiliz ki Bakın bunu yakalatıyor aleyhissalatü vesselam. Sahabe şaşırıp kalıyor. Peki bu ne? İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi diyor. Allah hepimize bereket ihsan etsin kardeşlerim. Demek ki yapılan hayır, yardım, yardımlaşma her zaman bize fayda sağlayan şeyler. Ve bakın Allah Azze ve Celle Hadid suresinde sadaka vererek iyilik eden erkekler ve kadınlar, bir de Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verenler yok mu? Allah onların mükafatını kat kat verecek, onlar için şerefli bir karşılık vardır buyurmuş. Demek ki bu ayette de baktığımızda, Allah rızası için ödünç para, para verenler hep övülmüş. Demek ki Allahu Teala dünyada sıkışan ve darda kalan kullarına, herhangi bir çıkar düşüncesinden uzak dinimizin yardım ve iyilik anlayış içinde borç verenlere ahirette kat kat manevi mükafat vaadi bulunmuştur. Ha burada şunu da hatırlatayım kardeşler. Ha bu sohbetten illa bir menfaat mi var bunu düşünmeyin. İmam çıkmış hutbeye Ey cemaat demiş barnağını millete göstererek namazı kılın orucu tutun zekata gelince baş kendini işaret etmiş zekatı verin biz bunu demiyoruz hmm. alo ee, herkesin yararlanabileceği çeşme köprü yol hastane gibi birçok hayır ve hesanet öldükten sonra da amel defterinin kapanmamasına sebep olacak nedir amellerdir kişi ölür neyi kalır Üç şey müstesna, amel defteri kapanmaz diyor. Sadakayı cariye, arkada bıraktığın hayırlı bir evlat ve vakıf kurmuş olduğun. Bunlar senin, onlar baki kaldığı müddetçe sana ne yapılıyor? Hayır ve hasenat her zaman yazılıyor. Bunun dışında maddi yardımın dışında bir de manevi yardım var. Nedir bu? Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi içinizden insanları hayra çağıracak iyiliği emredecek kötülükten sakındıracak bir topluluk bulunsun işte onlar kurtuluşa erenlerdir siz insanlık için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder ve fenalıktan da alıkoyarsınız Allah'a imanınızda devam edersiniz diyor evet demek ki iyiliğe emretmek fenalıktan alıkoyma kötülükten uzak durup hayra teşvik etmede aynı zamanda neymiş kardeşlerim yardımlaşmadan bakın Tevbe suresinde mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdır İyiliği emrederler fenalıktan alıkoyarlar Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resul'üne itaat ederler. Evet. Bakın Ebu Musa'nın naklettiği bir rivayette Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem her Müslümana sadaka vermek vaciptir diyor. Oradakiler diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, eğer sadaka verecek bir şey bulamazsak ne yapalım?" çalışırsınız elinizin emeğiyle kazandığınızı hem kendinize harcar hem de sadak olarak verirsiniz sahabeler bu hadisi duyunca gidip hamallık yapıyorlar biliyor musunuz kardeşlerim ve yaptıkları hamallıktan kazandıkları ücretleri hep Allah yoluna infak etmişler bunu gören sahabeler peki diyorlar ey Allah'ın Resulü çalışmaya gücümüz yoksa ne yapalım sıkıntıya düşmüş bir muhtaca yardım edin. Peki böyle bir yardıma da gücümüz yetmezse iyilik yapın ya da ona hayır emredin diyor. Peki buna da kudretimiz yoksa bari kötülük yapmayın. Kendinizi kötülükten sakındırın. Bu da bir sizin yardımınız ve aynı zamanda sadakadır diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize her halükarda vasıflı olmayı emrediyor. Ve ve Vesselam ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi amellerin içinde eziyet verecek şeyin yoldan kaldırılması da vardı. Kötü amellerin içinde ise mescidin kirletilmesi, pisletilmesi diyor. Bazı insanları görürsünüz yolda gördükleri en ufak eziyet veren şeyi alırlar bakın bu onların imanının eseri ve iyiliklerin arasında bu da vardı derken en küçüğünden bahsediyor bazen de mescide gittiğinizde görürsünüz adam sanki bir ayıklar gibi üzerinde ne kadar çöp toz varsa hepsini alır alır kenarıya koyar sanki başka yapacak işi yok camide sanki koyduğu yer başka birisi gelecek ona basacak attığı bütün pislikler nedir orada işte demek ki aleyhissalatü vesselam bunları çokça gördü ki ne diyor kötülüklerden birisi de mescidin kirletilmesi pislenmesi ve öyle o halde bırakılması diyor Evet yine aleyhissalatü vesselam kardeşini güler yüzlen karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği ona hor görme diyor en küçük iyilik insan olsun hayvan olsun gelip geçene eziyet veren her şeyi ortadan kaldırmakla başlayan hazır bir yardımdır. diyor. Kardeşlerim daha birçok ayet ve hadiste hep insanlara iyilik yapmaları emredilmiş ve bunların yolları gösterilmiştir. Bir insanın bizzat kendisine aile bireylerine karşı görevlerini yerine getirmesi de nedir? bir iyiliktir. Hatta aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor? Sizin en hayırlınız ehline en hayırlı olandır demiştir. Ehlinin yedirip giydirilmesi barındırılması nasıl maddi bir iyilikse güler yüz ve tatlı sözle gönüllerin alınması sevgiyle çocukların başlarının okşanması da bir iyiliktir. Üzgün, dertli birini teselli etme bildiğini başkasına öğretme çevredekilerine doğru yolu gösterme, görüldüğünde Allah'ın hatırlandığı bir insan olma, hasta yaşlı ve bir kimsesizi ziyaret etme bir iyiliktir her konuda çevremizdekileri insanların yardımına teşvik etme bir iyiliktir, sakat bir kardeşimize yardım etme bir yardım iyiliktir yani bunların hepsi bir iyilik sadaka hatta kötülükten sakınma bir başkasına kötülük yapmama dahi iyilikten sadakadandır sayılmakla bitirilemeyecek kadar çok olan iyiliklerin bir yarış havası içinde yapılması her müslümanın bir görevidir kardeşlerim herkesin yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır hatta müslüman Yalnız bu iyilikleri yapmakla Kalmamalı Başkalarında da bunları ne yapmalı Yardımcı olmalı ve onları Teşvik etmelidir Çünkü Allah Azze ve Celle iyilikte ve kötülükten Sakınmakta yardımlaşmayı Emretmektedir Allah için iyilik yapan Allah için maddi ve manevi Yardımda bulunan kimsenin Mükafatını muhakkak Allah Azze ve Celle verecektir Zaten kardeşlerim iyilikte yardımlaşma, kötülükten sakınma Müslümanın şiarı, ahlakı değil mi? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diye emrediyor. İyiliği emretmek, kötülüğü emretmek, e, kötülükten de alıkoyma istiğfarla. Zaten imanımızın da bir yerde göstergesi değil mi? İşte Ali Selatü vesselam Müslümanın Kitabül İman'da gelen bir rivayette kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle ona da gücü yetmeyen kalbiyle bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor Selman'dan gelen rivayette ise bu da yoksa kalpte bir buz yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor demek ki kardeşlerim iyiliğin emredilmesinde olduğu gibi kötülükten alıkoymada söz ve davranışlarla olacak. Mümin kişi gördüğü kötülükleri ister büyük ister küçük olsun eliyle düzeltmeye o fenalığa engel olmaya çalışmalı. Bunu yapamayanların kötülük yapanlara nasihat etmeleri, yaptıklarının çirkinlikleri onlara anlatılmalı. Sözle onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmaları bütün Müslümanların ahlaki görevidir. Eğer bu görev yapılırsa kötüler ve kötülükler ne yapar? Azalır, iyilik yaygınlaşır, toplum huzur bulur, aksine davranış kötülüklerin bir salgın gibi her tarafa yayılmasına, toplumu işten çökertmesine sebep olur. Şimdi yardım yapılırken de bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var kardeşlerim. Eğer yardımdan ve yardımlaşmadan söz ediliyorsa Mutlaka orada yardım edenle bir de yardım edilen yahut alanla veren vardır Yani yardım iki veya daha çok kişi arasında olur Yardımın istenen şekilde olabilmesi Yerini bulması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir Hak sahibi aranmadan dikkatsizce yapılan yardımların çoğu çoğu zaman arzu edilen sonucu vermediği hatta daha birçok bela ve musibetlere de e, uğradığı vardır. Burada bütün e, sohbetlerde de dikkat ederseniz bir ibadetin kabulünde hep iki esasdan bahsederiz. Neydi birisi? Ne yaparsan yap Allah için yapacaksın. Yani onun rızasını Gözeteceksin ve bunda Her zaman ne olacak? İhlas Olacak ve yaptığın Amel sünnete uygun olacak Yardım Allah rızası için yapılacak Allah rızası Gözetilmeden yapılan iyilikte hiçbir zaman Nedir? Hayır yoktur Hatırlarsanız Allah Resulü vesselam Bir sözünde Size cehenneme sokan İlk üç amelden haber vereyim mi? veyahut cehenneme giren ilk üç kişiden haber vereyim mi? kimdi bunlar hayırsever zengin ilmiyle amel olan alim ve Allah yoluna ölen şehit zahiren Allah azze ve celle mal mülk verdiği kulunu çağırıyor ve hesap soruyor ey kulum sana mal verdim mülk verdim ne yaptın o ne der diyor ya Rabbi senin uğruna hem yedim Hem de infak ettim Allah Azze ve Celle Sen yalan söyledin Şahit olan melekler Sen yalan söyledin Sen desinler dedin Onlar da dediler diyor Allah hepimizi affetsin kardeşlerim Ne yaparsak yapalım sadece Allah'ın rızasını gözeteceğiz Unutmayalım bu konuda bize en güzel örneklerden bir tanesi sahabeden Ebu Bekir'dir. Kendi kızına peygamberin hanımı olan Ayşe annemize zina iftirası atanlardan ve yayanlardan birine dünyalık iaşesini ne yapıyor? Ebu Bekir sağlıyor. Ve onun iftira edenlerin başında ve yayanlardan olduğunu görünce kendisine artık bir daha buna ne yapmayacağım? Yardım etmeyeceğim. Sadık canların e, Kur'an-ı Kerim'den hikayeler yok. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine soruyor diyor ki sen bunu neden yaptın Allah için? Peki niye kestin? Duruyor. Ve arkasından Nur suresindeki ayet inince hay hay diyor ve Allah için yardıma ne yapıyor? Devam ediyor. Acaba hangimiz? hangimiz bu davranışlar yapabilir kardeşlerim ama yapmamız gerekiyor Allah için yapılıyorsa hiçbir karşılık beklenmeyecek ve ne kadar kötülük görülürse görülsün o kesilmeyecek eğer kesilirse demek ki Allah için yapılmamış nefsin için yapılmış nefsine en ufak bir kötülük gördüğünde de ne yapmışsın kesmişsin Evet. demek ki yapılacak yardım sadece Allah rızası için yapılmalı ve yardım yapılacağı zaman hakikaten ihtiyaç içindeki insanlar araştırılmalı çünkü Müslüm'de gelen ifadede kullarımın arasında öyle kullar vardır ki üstü başı perişan toz toprak içinde fakat ya Rab ya Rab dese vallahi diyor Allah onların sözlerini ne yapmaz yalancı çıkarmaz diyor onlar da hiçbir şey ne yapmazlar İstemezler ve dilenmezler. İhtiyaç içinde olsalar bile bunu ne yapmazlar? İnsanlara sezdirmezler diyor. İşte burada sana düşen kardeşim, o ihtiyaç içindeykini bulup çıkarmak. Çünkü onlar iffettidir namusludur, istemezler. Ama sen onu bileceksin, bulacaksın ve Allah için ona ne yapacaksın? Yardım edeceksin. Yine kardeşlerim, yardım yaparken adi, işe yaramaz, çöpe atacağın şeyleri düşük bayağı şeyleri götürüp de yardım infak namına yapma bu cömertlik infak değil bu sadece senin ahlaksızlığını gündeme getirir çünkü Allah Azze ve Celle ey iman edenler kazandıklarınız ve sizin için yerden çıkardığımız ürünler en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın Kendinizden ancak göz yumarak alabildiği düşük ve bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah verdiğiniz sadakalardan müstahinidir. Her halde hamde layık olan odur diyor Bakara 267'de. Yine kardeşlerim yapılan hiçbir iyilik başa kalkılmamalı. Başa kalkılarak yapılan yardımın hiçbir sevabı yok. Aksine iyilik yerine kötülük yapmaktır. Adamın birisi birine bir takım elbise almış. Biri de tutmuş ayakkabı almış. Kahvenin yol kenarında otururken adam gidiyormuş. Lan sakın güneşte yürüme lan. Bak elbisenin şeyi gider, rengi giderdi. Yağmur yağıyormuş. Öbürü lan çamura basma. Bak ayakkabıyı kirletirsin. Adam 1 2 3 artık dayanamamış. İkisinde de elbiseyi de ayakkabıyı da fırlatmış. Alın sizin olsun demiş. Dongöynek eve gitmiş. Yapılan yardım artık yapmışsam bırakacağım. Bitti. İster yırtar, ister hor giyinir. Ne yaparsa yapar. Bu seni alakadar etmez. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 264. ayetinde bakın ne diyor. Ey iman edenler sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kalkma eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali bakın dikkat edin buraya üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanın haline benzer ki ona şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş halinde bırakır. İşte onlar yaptıkları şeylerden hiçbir sevap kazanamazlar. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşler. Bazen insan düşünüyor. Bu kafirlerden de, Allah düşmanı olanlardan da hakikaten iyilik yardım edenler var. Bunlar ne olacak diye baktığımızda bakın işte yüksek yüksek dağlara Esen rüzgar, yağan yağmur nasıl cıs cıbıldak yapıyor bir şey bırakmıyorsa işte bu kafirlerin yardımlarından da hiçbir şey ne yapmıyor kalmıyor Çünkü onlar hep amaç için yapar Kardeşlerim yine yoksulun halinden anlamalı Ona iyi davranılmalıdır Yardım yapacak kimse her zaman uyanık olmalı nice yoksullar vardır ki utandıkları için açlıklarından bir şey isteyemezler durumlarını üstü kapalı anlatmayı tercih ederler bakın sahabelerden size bir örnek vereyim bir gün Ebu Hüreyre Ömer'e gidiyor ona bir ayet soruyor bu ayeti biliyor musun diyor Ömer dur içeriye bir bakayım diyor geliyor bakıyor yok bende bir bilgi diyor aradan yıllar geçiyor kardeşlerim tabi kıtlık devri gidiyor biraz insanlar bir şeyler görüyor elleri genişliyor Ömer'in Emir el Mü'min niye oluyor Ebu Hureyre diyor ki ey Emir el Mü'minin bir gün diyor sana gelmiştim hatırlıyor musun diyor ve sana bir ayet <gülüyor> sormuştum diyor ve belki beni içeriye davet edersin de bir şey ikram edersin diye düşünmüştüm Ömer ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah. Vallahi diyor ben senin diyor ne niyetten geldiğini kestirmiştim diyor. Ama diyor içeriye girdim vallahi diyor kuru bir ekmek tanesi dahi yoktu diyor. O yüzden böyle bir ayetten alakalı ben de bilgi yok dedim diyor. Yani gelen de seziliyor. Geldiği adam da onu seziyor. Ama ikisi de iffetlerini ne yapıyor? koruyor. Allah onların ahlakını bize de versin kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşini güler yüzden karşılamaktan ibaret de bile olsa hiçbir iyiliği ona hor görme diyor. Öyleyse hiçbir iyiliği hor görmeyeceksiniz. Hatta koca karının birisi diyor ki Ey Allah'ın Resulü hiçbir şeyimiz yok. Geliyor bir şey istiyor birisi keçinin diyor tırnağı bile olsa onun eline tutuşturun diyor. yani keçinin tırnağı bile olsa bir kemik parçası ile bile onu ne yapmayın boş çevirmeyin diyor yine kardeşlerim iyilik ve yardımda bulunacak kişi bunu zamanında yapmalı fırsatları değerlendirmeli kaçırmamalıdır zamanı geçtikten sonra yapılan yardımın hiçbir faydası yoktur elden giyenen öğün olmaz o da vakitte bulunmaz dedirtmeyeceksin yine yardım yaparken mümkün mertebe bazen gizliliğe dikkat etmek her zaman hayra sebep olur farz olan ibadetleri de açıklık esastır ama nafile ibadetlerde ise ne vardır sağ elinin verdiğini sol eli ne yapmayacak hissetmeyecek işte buna ne yapacaksınız çok çok dikkat edeceksiniz kardeşlerim. İbn Abbas diyor ki iyilik 3 şeyle tamamlanır. Acele edeceğin, küçük göstereceğin, gizli tutacağın. Acele etmekle sevindirmiş, küçük tutmakla büyütmüş, gizli tutmakla da tamamlamış olursun. Kardeşlerim bunun yanında ihtiyaç sahibi olan insanların da dikkat etmeleri gereken bazı şeyler vardır ki ihtiyaçtan fazlasını istememelidir yapılan yardımdan sızlanmadan azımsamadan kabul etmelidir yardım kerim olandan istenmelidir iyilik yapmayı sevmeyenden iyilik bekleme insanlığı perişanlığa sürükler Yardım imkanı olmayandan da istemek o insanı güç durumda bırakır. İşte bu yüzden bakın Ali ne diyor Allah kendisinden razı olsun. Yoku yok denilinceye kadar anlamayan ahmaktır demiştir. Bir adama yok dediğinde hala daha gırtlağına sarılıyorsa yoku yok dedirtinceye kadar uğraşan ahmaktır demiştir. Yine iyilik ve yardım yapanı nankörlükle değil ona teşekkür ve ile karşılık vermek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez ve nimetin kesilmesine müstahak olur buyurmuştur. Demek ki nankör olmama iyilik ve yardımlara teşekkürle karşılık verme aynı zamanda ahlaki bir değerdir. İşte bu anlayıştan yapılacak yardımlar, Müslümanları hakkın rızasına ulaştıracak yardımlardır. Allah anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bu unuttuğumuz bıraktığımız huyları hasleti tekrar bizlere kazandırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbileyim velhamdülillahi rabbil Alemin.